Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık yaptığımız Hazreti Rasul'ün örnekliğinde sunduğumuz genel ismi Hz. Rasul'ün örnekliği olan ve bu dönem Medine'de gelen hükümler başlığı altında 5.sini sunacağımız olan bölümün alt bölümü Rasul Muhammed'den gelen bilgiler 2. bölüm. Medine'de gelen hükümleri incelemeden önce genel bir bilgilendirme yapmayı düşünerek bazı konulara değinmek istedim. Onun için birebir hükümlere gelinceye kadar bazı temel konular üzerinde sunumlar yapıyorum. Bugün beşincisini yapıyoruz inşallah. Konu Resul Muhammed'den gelen bilgiler ikinci bölüm. Bundan önceki bölümde Resul ile ravi konusunu ele alarak ayetlerin musaf yani kitap haline getirilmesinden söz etmiştik. Allah'ın gönderdiği ayetler bugün elimizde olduğu gibi bütün halinde bir kitap olarak İndirilmemiştir. Ayetleri bugüne derlenmiş, toplanmış bir kitap içinde getiren tarih, Müslümanların bir hayat gerçeği, bir tarih gerçeği olarak karşımızdadır. Bu gerçeğin inkarı aynı zamanda kitabın da inkarına götürür. Şöyle düşünün, bütün Müslümanlar söylemlerinde, yazıtlarında, tarihi bilgilerinde deseler ki, Kur'an'ı derleme, toplama bir kitap haline getirme çalışmaları yoktur, böyle bir şey olmamıştır deseler, herkes böyle demiş olsaydı o zaman tarihin gerçekleri silinecek, gerçek olmayan bir yargıyla ya Kur'an'ın kabulüne ya da inkarına gidecektir. Nitekim Kur'an'dan başka kitap yoktur deyip tarihten gelen gerçekleri inkar eden Müslümanların kitabı kabulü duygusal anafordan ibarettir. Duygusal anafor, karşıt sorgu kabul etmez. En küçük sorguya karşılık imanı dayatır. Ben böyle inanıyorum. Sen inanmıyorsan kafirsin der. Halbuki ayetlere göre iman, okuduğumuz Kur'an dikkatle bakılırsa, ayetlere göre iman, aklın, muhakemenin özgürlüğünde, özgürce sorgulamalarının sonucunda kalbin tatmin olmasından ibarettir. Aklın, muhakemenin sorgulamalara karşı verilemeyen cevapların duygusal olarak ördüğü iman, ayetlerin tarifi ile örünecek ağına benzer. Allah, Ankabüt Suresinin 41. ayetinde, Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir, halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi diyerek, olayı Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumuna düşürüyor. Neden? Çünkü eğer onlar Allah'ı dost kabul etmiş olsalardı, geçmişin yani tarihin silinmesinin mümkün olmadığını anlayacaklardı. Allah'ın hiçbir zaman akıl edilmeyen, sorgulanamayan bir olayın baskı yoluyla veya duygusal anaforla kabul edilmesini kabul etmeyeceğini bileceklerdi. Ama onlar ne yapmıştır? Aynı putperest Araplar gibi akıl etmeye, sorgulanmaya karşı çıkmışlardır. Allah ise onların bu tavırlarına karşılık her ayetiyle yeni bir sorgulama kapısı açmıştır. Onun için Allah putperestlerin inancını bu açıdan reddediyor. Onları akıl etmemek, muhakeme kurmamak, sorgulamalarda yeterince dengeli davranmamakla eleştiriyor. Akıl edinilmeyen, muhakeme kurulmayan, sorgulamalardan yeterince geçmeyen imanın, örümcek ağa gibi çürük olacağını vurguluyor. Yaşanmışlıkları inkar, insan gerçeğinin inkarını getirir. İnsanın gerçeğini inkar etmek ise putperestliğe atılan adımdır. Bu nedenle, Resulün hayat hikayesini inkar ederek, sadece ellerindeki Kur'an'ı İslam olarak kabul edenler, futpresliğe adım atmışlardır. Halbuki Allah, bizzat kendisi, Rasuller'in hayatlarından hikayeler vererek, insanı insanların gerçeğine götürmektedir. Allah, Kur'an'dan sonra başka bir kitap göndermiş olsaydı, büyük ihtimal içinde Muhammed kıssası olacak. Muhammed kıssası, Kur'an'daki İsa, Musa, İbrahim, Lut, Hud, salih kıssaları gibi insanların gerçeklerine dokunacak, o gerçeklerden giderek ayetlerin yaşanmışlıklara yansımalarından söz edecektir. Bu yansımalar ya hidayet üzerine olacak ya da sapmalar üzerine olacak. Bu nedenle bugün Müslümanların, Resul'ün hayat hikayesini inkarı, bir bakıma ayetlerdeki Resul kıssalarını inkar gibidir. Elimizde Kur'an varken, Ayrıca Muhammed'in hayat hikayesine ne gerek var cümlesiyle başlayan inanç, Kur'an'daki Rasul kıssalarının gereksizliğine de inanmış olacaktır. Böyle ya, Muhammed'in hayat hikayesine ne gerek varsa, Rasul hikayelerine de ne gerek vardır? Allah, İslam dininin ilkelerini, kurallarını, yasalarını, sıralar, alın işte bu değer bırakırdı. Ama gereksiz bir şekilde Rasul hikayelerinden söz ederek değerini düşünmüştür denilebilir böyle bir mantıkla. Böyle bir mantıkla Kur'an'a yaklaşanların gerçekten ayetleri anladığından söz edilemez. Böyle bir inancın altında gizli ya da açık olarak Muhammed'i kaldırıp yerine kendilerini koyma gayreti var. Açıkça söylemeseler de Muhammed'den gelenleri inkar etmek Muhammed'in yerine biz varız demektir. Dikkatli düşünürseniz böyle bir mantığın Hristiyan rahibinin Yahudi hahamının mantığı olduğu görülecek. Yahudiler, Hristiyanlar, Rasullerini bir kenara koyup kendilerine göre bir Rasul kavramı çizip kendilerini dinde otorite görmüşlerdir. Kur'an'dan başka kitap yoktur diyenler de Muhammed'in, Müslümanların hayat kitabını inkar ederek kendilerini otorite gösteriyorlar. Çünkü Muhammed'in hayatı, Müslümanların Kur'an'daki anlatılan bir hayat kitabıdır. Onun hayatı yansımasından ibarettir. Ayetleri okuyarak kendilerine göre... Anlam verip işte Kur'an budur diyorlar. Bu konuda Resulullah nasıl uygulamış, nasıl tatbik etmiş, nasıl anlamış, nasıl hayata indirgemiş, onun arkadaşları bu ayetleri nasıl anlamış, hayatı nasıl indirgemiş, hayatın gerçeklerinde Allah'ın bu ayetleri nasıl teşekkür etmiş sorgusunda en ufak bir sorguyu kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü onların yerine kendilerini koyuyorlar ve diyorlar ki bizim anlayışımız, Bizim inancımız, bizim anlattığımız, bizim verdiğimiz mana doğrudur diyorlar. Ve böylece kendi anlamlarına, kendi manalarına işte Kur'an budur diyorlar. Resul Muhammed devrinde ayetler bugünkü gibi bir kitap içinde derlenmiş, toplanmış, raflara yerleştirilmiş, ezberlenerek hafızalarda tekrar edilen dualar ve aminler kitabı olarak okunan bir kitap değil, hayata yön veren, hayat içinde canlı, kanlı yaşayan bir kitaptı. Dolayısıyla Muhammed Resul'ün ve arkadaşlarının hayatı aynı zamanda doğrusuyla, eğrisiyle, yanlışıyla ayetlerin yaşama yansımasından ibaret. Biz onların hayatında hangi ayeti nasıl yaşadıklarını, nasıl eğri yaşadıklarını, nasıl doğru yaşadıklarını, hangi ayete karşı nasıl riyakarlık yaptıklarını olayların özetinde görüyoruz. İşte bundan önceki bölümde savaşlar bölümünü ve o mücadele bölümünü anlattık ayetlerle birebir tarihi gerçeklerle karşı karşıya getirerek Neyi gösterdik? O günkü Resul ve arkadaşlarının gelen ayetlere göre nasıl incelendiğini, nasıl eleştirildiğini onların hayat hikayelerinin nasıl ayetlere göre bazen doğru, bazen çarpık, bazen çok tersinde, çok inkar edercesine veya çok riyakarcasına uygulamalar olduğunu gördük. İki söz Resul Muhammed'in ağzından çıkmıştır. Bunlar benim sözümdür veya bunlar Allah'ın gönderdiği ayetlerdir. Muhammed'in ağzından çıkan sözlerin ayet mi yoksa Resul'ün kendi sözü mü olduğunun ayrışması Resul'ün kendi sözüne bağlıdır. Değilse hiç kimse Resul'ü dinlerken şu anda ayet okuyor veya şu anda kendi sözünü söylüyor gibi ayrım ölçüsüne sahip değildir. Resul'ün bu okuduklarım Allah'ın gönderdiği ayetlerdir ifadesi Muhammed'in yaşamına ait en büyük hadistir. Eğer bu hadisler olmasaydı biz onlara ayet olarak alıp Kur'an'ın içine koyamazdık. Dikkatinizi çekiyorum. Biz Muhammed'in bu sözüne dayalı olarak elimizdeki Kur'an'ın Allah'tan gelen ayetlerden oluştuğuna inanıyoruz. Değilse hiçbirimize vahiy gelip de elinizdeki Kur'an Allah'ın Muhammed'e gönderdiği ayetlerdir dememektedir. Hangimize vahiy geliyor? Bu elimizdeki kitap Muhammed'e okunan Kur'an'dır deniyor hiç kimse. Tarihi gerçeklikten geliştiriyoruz. O sözlerden getiriyoruz. Ayetlerin ayet olduğuna Resul'den gelen hadisle inanılmak olur. Hadisi inkar ederseniz ortada ne ayet kalır ne de başka bir şey. Resul Muhammed'in ve arkadaşlarının hayatı üç kaynaktan gelmiştir. Birincisi, Kur'an'da anlatılan Muhammed ve arkadaşlarının hayat hikayesi. Yani Resul'ün ve arkadaşlarının tarihi sadece tarihten gelmiyor. Kur'an'ın kendi içinde de var. İkincisi, Yazılan hayat hikayesi, üçüncüsü yaşayan hayat hikayesi. Bütün hayat hikayeleri yazılmaz, bazıları da yaşanarak bize kadar gelir. Birinci, ikinci kaynakları kabul etmek yaşayan hayat hikayesine bağlıdır. Allah bu yaşanan hayat hikayesine, kısalar bölümüne baktığımız zaman Kur'an'da sünnetullah diyor. Yani inansın inanmasın, bütün insanlığın, Dünya hayatında yaşadığı temel kurallar ve yaşam biçimlerinin oluşturdukları tabi oldukları asıllar olarak kalıyor. sünnetullah. Bu yaşam olarak bize kadar geliyor. İnsan gerçeğinin yaşam olarak. Yaşayan hayat hikayesini inkar, Kur'an'ı Rasul'den ve arkadaşlarından gelmiş yazılan hayat hikayesini de inkarını getirir. Siz bir yaşam hayat hikayesini inkar ederseniz o zaman oradan gelen her yazıtı Kur'an'da dahil inkar edersiniz. Geçmişteki kavimler bu üç kaynağı yalanlarıyla örterek gerçekleri saptırmışlardır. İnkar edememişlerdir. Mesela Yahudiler ve Hristiyanlar bu yaşanan hayat hikayesini inkar edememişlerdir. O zaman ne yapalım? Gelen yazıtları, gelen ayetleri saptıralım, değiştirelim demişlerdir. Allah onların hayat hikayelerine sorgulamalar gönderirken ne diyor? Elinizdeki kitapları değiştirdiniz Hayat hikayelerinize bir sürü yalan yazdınız, yaşadığınız hayatı da yalanlarla doldurdunuz demektir. özet olarak. Bugün Müslümanlar konuya üç açıdan baktıklarında Kur'an değiştirmemiştir, saptırılmamıştır, yalanlarla doldurulmamıştır. Üzerinde de hiçbir itilaf yoktur diye inanılır. Bu inancın gerçeği tam yansıtmadığını bundan önceki bölümde incelemiştik. Kur'an'ın derlenmesi, toplanması veya üzerindeki tartışmalar konusunda. Geçen hafta derinliğine bu konuları incelemiştik. Kur'an'dan başka kitap yoktur diyenler, Rasulden gelen bilgilerin yalan olduğunu, gerçekleri yansıtmadığını, hadis diye yazılanların, çizilenlerin, Yahudilerin ya da Hristiyanların yaşamına ait olduğunu söylerler. Aynı zamanda üçüncü kaynağı, yani insan gerçeğini, insanın hayat gerçeğini göz ardı ederek, Müslümanların yaşamından gelenleri inkara giderler. Halbuki Müslümanların yaşam gerçeğinde inkar edemeyecekleri birçok tarihi eser, bilgi, belge, yaşamın gerçekleri olarak karşımıza çıkar. Tarihte günah keçisi olarak kabul edilen Emeviler dönemi vardır. Kur'an'dan başka bütün bilgileri reddedenler, bugüne dayatılan İslam dinine ilişkin kuralların aslında Kur'an'ın anlattığı din olmadığını, Emevilerin dini olduğunu söylerler. Halbuki tarihi gerçek tam tersidir. Eğer biz tarihi dikkatli bir şekilde izlersek, tarihi gerçek tam tersidir. Osman zamanında Musaf haline getirilen Kur'an, Osman'ın soyu olan Emeviler devrinde bütün Müslüman dünyasına İslam dininin temel kitabı olarak yazılıp dağıtılmıştır. Yani Emevilerden bize kalan aslında elimizdeki musaflardır. Dikkatinizi çekerim. Yani Emevilere günah keçisi olarak kabul edenler, günah keçilerinin getirdiği Kur'an'a sarılarak yaşamak istemedikleri İslam'ı red ederler. Bugün yaşanmak istenen, yaşatılmak istenen veya toplumun yaşadığı bir İslam var. Onu reddediyorlar, ellerine Kur'an alıyorlar ve diyorlar ki bu yaşamak istemediğimiz Emevi dinidir diyorlar. Halbuki o yaşamak istemediğimiz Emevi dini değil, tam tersine ellerine aldıkları Kur'an Emevilerin onlara hediye ettiği Kur'andır. Bugün elinizdeki Kur'an Emevilerden size kalandır. Değilse yaşadığınız din değildir. Onların bu tezadı, çelişkisi ilginçtir. Şimdi çelişkileri tek tek anlatacağım. Halbuki Rasul'den gelen hadisler, Rasul'ün arkadaşlarının hayat hikayelerine ait tabakatlar, biyografiler yani. Rasul Muhammed dönemine ilişkin anlatılar yani siyer, tarih kitapları, tarikatlar, mezhepler, Emevilere karşıt olarak yaşanan hayata aittir. Yani bugün aklınıza İslam kültürüne dair diye ne kadar eser varsa bu eserleri yazanlar, çizenler Emevi karşıtı düşüncelere ait kişilere ait. Emevileri benimseyenlere ait değil, dikkatinizi çekiyorum. Mesela, mezhep kurucusu olduğu söylenen Ebu Hanife, İmam Malik, Emeviler zamanında yaşamış, Emevi karşıtlığı nedeniyle takip edilmiş, İmam Ebu Hanife siyasi açıdan Emevi hilafetini reddedip, Şia imamlarından Zeyd bin biat etmiş, ona malından mülkünden göndererek kendisinin gelemeyeceğini yaptığı savaşta Emevilerle biatını gönderdiğine dair tarihi kayıtlar var. Ve hocalarından bir tanesi değil, en sevdiği, en saydığı hocası da Cafer Sadık. İmam Şafii ile İmam Ahmet bin Hanbel ise Emevilerden sonra doğup yaşamışlardır. Yani İmam Şafi'nin, İmam Ahmet bin Hanbel'in Emevi dönemiyle hiçbir alakası yoktur. Sadece Ebu Hanife ve İmam Malik Emeviler döneminde doğmuşlar ve yaşamışlar ve sonraki Abbasilere geçmişlerdir. Hadisleri derleyip toplayan Analiz edip kitaplarını alan muhattisler bu çalışmalarını Abbasiler döneminde yapmış, Emeviler döneminden gelen hadis diye bilinenleri yalanlardan ayıklama yoluna gitmişlerdir. Yani mantıkları Emeviler döneminden gelen bir sürü yalan var, bu yalanları biz ayıklayacağız diye yola çıkmışlardır. Tarikatler Emevi zulmüne karşılık toplumda önceden gizlice sonra alenen oluşmaya başlamış Emevilere karşıt siyasi olayların aktif grupları olmuşlardır. Özellikle Türklerin ve Farsların Müslüman oluşundan sonra Selçuklu ve Osmanlı ve Memluklu hanedanlıkları dönemine gelişen ve Abbasi döneminde gelişen bütün tarikatlar, Fars kökenli, Türk kökenli, Türkmenistan kökenli, Özbekistan kökenli bütün tarikatlar Emevi düşmanıdır ve Abbasilere önce yardım etmişlerdir Emevi'ye karşı ve Emeviler yıkıldıktan sonra da Abbasilerle beraber çalışmışlardır. Bütün inançları, yaşamları Emevi düşmanlarıdır. Ama bugünkü dinin temsilcileri de onlardır. Dikkatinizi çekiyorum. Ne kadar tarikat, mezhep varsa. Temelde Ehli Sünnet diye bilinen gruplardan, mezhepler, tarikatlar ile Ehli Şah diye bilinen gruplardan, mezhepler, tarikatlar arasında fark yoktur. Hepsi Emevi devrine karşıdırlar. Ancak Ehli Sünnet ile Ehli Şah arasında, Emevi karşılığı arasında tavır farkı vardır, usluk farkı vardır. Ehl-i Sünnet Emevilere kafir gözüyle bakıp o dönemin yöneticilerine, dinine tamamıyla karşı olurken Ehl-i Sünnet Emevi devrine akademik olarak bakar, siyasi olarak eleştirir. Abbasiler döneminin başlamasında etkili roller üstlenir. Emeviler döneminden gelen bilgileri yalanlardan ayıklama yoluna geçer Ehl-i Sünnet'in o dönemdeki ilim adamları. Böylece Ehl-i Şah, tamamıyla her açıdan Emevilere karşı Kültür oluştururken Elül sünnet daha geniş daha çaplı düşünerek olayı duygusallıktan arındırarak daha gerçekçi yol izlemiştir Ehlişah emevilerden hiçbir şey duymak istemezken onlardan gelebilecek her şeyi reddetmişken kendi kaynaklarından hangi kaynaklardan Ali ve evlatları kaynaklarından bilgileri kabul ederken Ellü sünnet hayatın gerçeği olarak olaya bakmış, hayatın gerçekleri üzerine kafa yormuştur. Bu açıdan eli Sünnet leması diye bilinenlerin daha gerçekçi Ehl-i göre olaylara yaklaştığını görmek gerekir. Ama olayın temel boyutu Ehl-i Şah'da, Ehl-i Sünnet'te Emevilerin Müslüman dünyasına yazıp dağıttığı Kur'an'a sahip çıkmışlardır. Yani işin bir de ilginç tarafı odur. Bugün Ehl-i elinde bulunan ve eli Sünnet'in elinde bulunan Kur'an Emevilerden miras kalan Kur'an'dır. Onların zamanında, onların atası durumunda olan Osman'ın yazdığı Kur'anların dağıtılmasıyla başlayan ve Emevi döneminde ta şeye kadar giden, Afrika'ya kadar giden, doğuya kadar giden bütün Kur'anlar hepsi Emeviler dönemidir. Onun için günah keçisi olarak ilan edilen Emevilerden bize kalan elimizdeki Kur'andır. Ne yazık ki Emevileri Müslümanların tarihinde günah keçisi olarak ilan edenler Emevilerin bugüne getirdikleri Kur'an'a sarılarak hayatlarının en büyük çeliklisini yaşamaktadırlar. Hatta öyle ki televizyonlara çıkıp Emevi düşmanlığı yaparken Emevilerin hatırası musafları ellerinde sallayarak işte dinin asıl kitabı budur demektedirler. Hani hiç kimse de onlara akıllı olun. Elinizdeki Musaf Ümeyye oğullarından Osman'ın yazdığı Kur'an'dan çoğaltılan Osman soyunun kurduğu Emevi hanedanlarının dünyaya yaydığı kitap dememek. Onların bu çelişkilerini yüzlerine vurmamaktadırlar. Bugün eli Sünnet diye bilinen toplumların İslam diye yaşadıkları dinin Emevilerden anlayıp yaşadıkları din ile hiçbir ilgisi yoktur. Bunu anlamak için kısa bir tarih gezintisi yapalım. Mesela Emeviler dönemi 661 ile 750 tarihleri arasındadır. Yani iktidarları 89 yıl sürmüştür. Bu tarih aralığını hiç unutmayalım bakın şimdi. Aklınıza yazın. Öncelikle Ehl-i bu dönemin din anlayışına, kültürüne tamamıyla karşıyken, ellerindeki Kur'an'ın, Emevilerin, dünyaya yaydığı Kur'an'dan temelde hiç farkı yoktur. Okuma ve de bazı ayetlerde farklar vardır. Ama esas kalıp olarak farkı yoktur. Ehl-i Sünnet diye bilinen mezhep ve muhaddislere gelince, İmam Ebu Hanife, 669-777 yılları arasında yaşamış, Emevilere karşı siyasi düşüncelerinden dolayı takip edilmiş, Emevi uleması tarafından rejidir denilerek sapık, dinsiz, kafiri ilan edilmiştir. Ehli Şia imamlarından Zeyd bin e biat ederek, açıkça Emevilere düşmanlığını ilan ederek aktif mücadeleye girmiştir. Abbasilerin Emevi'ye karşı mücadelesinde önemli roller üstlenmiş. Abbasiler döneminde yaşlı olarak 17 yıl geçirerek 98 yaşında vefat etmiştir. Yani hayatının 81 yılını Emevi karşıtlığıyla geçirmiştir. Emeviler yıkıldığında Ebu Hanife 81 yaşındadır. Sonra 17 yıl yaşamıştır Abbasiler döneminde. İmam Şafi 767-820 Yılları arasında yaşamıştır. Yani Emevilerin yıkılmasından 17 yıl sonra Abbasiler döneminde doğup, Abbasiler döneminde yaşamını sürdürmüştür. Devri Emevi dininin yaşandığı dönem değil, Abbasilerin egemen olduğu dönemdeki, Abbasit düşüncesinin egemen olduğu dönemdir. O dönemin dinidir. Emevilerle hiçbir ilgisi yoktur. Üstelik Abbasit döneminde hem Kayre'de hem Şam'da kadılık yapmıştır. İmam Malik 712-795 yılları arasında yaşamıştır. 38 yılı Emeviler devrinde, 45 yılı Abbasiler döneminde geçmiştir. Yani İmam Malik Emeviler döneminde Ebu Hanife'den daha çok yaşamıştır. Siyasi hayatında yöneticilerle mesafeli davranan, Medine'de yaşayıp kendini ilme veren bir insan olarak tanınır, aşiret olarak aile geleneği ilim ehli olarak bilinir, o nedenle siyasiler onun kendilerine bağımlı olmasını ister, çeşitli hediyeler göndererek yanlarına çekmek isterler. Oysa asla kabul etmez, hepsini reddeder, siyasi olaylara karışmak istemez, fitne ve hücür var diye çekimsel davranır. Döneminde iktidar olan emevilere karşı sert tutumu yoktu ama taraf da değildi. Hatta 38 yaşında yıkılan emevilere karşı savaşlarda da kendini ilme veren insan olarak tanınır, savaşanların tarafı olmazdı. İmam Ahmet bin Hanbel 780 ile 855 yıllarında yaşamıştır. Emevilerin yıkılışından 30 yıl sonra doğan İmam Ahmet Hanbel'in Emevilerle hiçbir ilgisi olmamıştır. Mezhep kurucusu imamlar olarak bilinen imamlardan sadece Ebu Hanife ile İmam Malik yaşamlarının bir kısmını Emeviler döneminde yaşamışlar. Ebu Hanife açıkça Ehl-i Şah İmamı Zeyd bin Zeynel Abine biat etmiş. Emeviler ile Abbasiler arasındaki savaşta taraf olarak Abbasiler yanında olmuştur. Ve bugün bizim ülkemizde Hanefi mezhebi ağırlıklıdır. Ve bugün yaşanan dinin görüntüsü Hanefi mezhebinin ağırlığındadır. Ve bu mezhep görüşü ve kuralları Emevi diniyle hiçbir alakası yoktur. Ama öyleyken bu tarih gerçek insanlar çıkar der ki işte bu Emevi dinini yaşıyorsunuz diye suçlarlar. İmam Malik ise kendini ilim ehli olarak görmüş, siyasete fazla bulaşmamış, ailesinin Medine'deki ilmiyle ünlü aile olması nedeniyle bütün siyasiler onların kendi yanında olmasını isterken onlar aile olarak hep mesafeli olmuşlar. Ebu Hanife reji olarak bilinirken İmam Malik fakihlerin içinde hadis alimi olarak da bilinir. Resulün kurduğu devletin merkezi olan Medine'deki yaşam biçimini, Arap örflerini din olarak algıladığı için Arap milliyetçisi diye de tarihte suçlanmıştır. Emeviler devrinde hayatlarının bir kısmını yaşayan güya Ehl-i Sünnet'in imamlarından sayılan Ebu Hanife açıkça Emevilerin din anlayışına siyasetine karşı çıkmış, İmam Malik ise zaten tamamen Medine'nin yaşamını, ilim havasını Emevilerin merkezi Bağdat'tan farklı oluşturmuştur. Ehl-i Sünnet'in mezhep kulüsü olan İmam Şafi ile İmam Ahmet bin Hanbelisi Abbasiler devrinde doğmuşlar, yaşamışlar ve görüşlerini o dönemde sunmuşlardır. Hal böyleyken bazıların ortaya çıkıp Abbasiler, Memluklar ve Osmanlıların hilafet döneminde egemen olan mezhep kurallarının Emevi dini olduğunu iddia etmek cehaletin gerçekleri sapıtmanın, saptırmanın başka bir yoludur. Kişiler veya bazı toplumlar bilerek, isteyerek toplumdaki Emevilere karşı görüşlerin duygusal motifini kullanarak Sünni toplumun yaşadığı dini yapının Emevilerin dini olarak dillerini dolamaktadırlar. Bunu yaparak bilinen din kurallarını reddetmeyi, veya değiştirmeyi amaçlamaklardırlar. Halbuki bugün toplumda yaşanan din kurallarının Emevilerle hiçbir alakası yoktur. Bu çıkarımızla Emevileri aklama gayretinde değilim. Tarih araştırmalarının bir sonucu olarak kasıtlı söylemlerin ya bilerek başka bir amaçla ortaya atıldığını ya da büyük bir cehaletin neticesinde olduğunu söylüyorum. Değilse benim Emevilerle bir alakam yok. Onu bırakın diğerleriyle de hiçbir alakam yok. Değilse ne Emeviler ne diğerleri beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ben kendi araştırmama bakarım. Her konuda. Din anlayışı olarak tarihi gerçekler böyle diyor. Bugün topluma egemen olan dinsel yapının iki önemli grubu var. Bunlardan Ehli Şah, başından beri Emevi düşmanı. Bütün inancını, siyasetini, dinsel yaşamını Emevi karşılarak oluşturmuştur. Ehli Sünnet ise Emeviler döneminde oluşmamış, Ehli Sünnet imamlarından sayılan Ebu Hanife anlayış olarak Emevilere karşı Ehli Şah gibidir. Yani o dönemde Ebu Hanife ile Ehlişan'ın arasında hiçbir fark yoktur siyasi açıdan ve olaylara bakış açısından. İmam Malik ise inancı anlayış olarak tamamen Medine havasını taşır. Bağdat'la bağlantısı yoktur. Yani o zamanlar Bağdat'tan idare ediliyor. Emevi Hanedan önce Şam'da kuruldu sonra Bağdat'a doğru gitti. Bağdat yönetimiyle ilişkileri mesafelidir. İmam Ebu Hanife gibi açıkça Emevilere karşı savaşları desteklememiş ancak hiçbir zaman da Emeviler tarafında olmamıştır. Günümüzde yaşanan dinin emevi dini olduğunu iddia edenlerin iki amacı vardır. Birincisi kişisel hayatlarında İslam'ın kurallarını uygulamamak. İkincisi siyasi hayatlarında demokratik layık bir düzenin İslam düzeni olduğunu Müslümanlara dikte etmektir. Dikkat edin şöyle bir bakın. Kimler bugünkü dinin emevi dini olduğunu söylüyor ise eline Kur'an'ı alıp, ortada sallayarak bu Emevi dinle biz bu Kur'an'la karşıyız diyorlu ise iki tane yapıları vardır. Birinci yapıları kişisel yaşamları İslam dışıdır. İkinci yapıları siyasi görüşleri layık ve demokratiktir. Dikkatli izleyin. Bu bir tesadüf değildir yani. Yani kişisel hayatını Hristiyanlar gibi namazsız, oruçsuz ve kurallara uymadan yaşarlar. Siyasi hayatlarını da Allah'ın yasalarına göre yönetilmek yerine Batılıların Müslüman toplumlara dayattığı demokratik, kapitalist, layık düzeni savunmaktadırlar. Genellikle Alevi, Bektaşi, Rufai yapılanmalarının ortaya koyduğu bu tavır, topluma egemen olan Ehli Şiva ve Ehli Sünnet anlayışına karşılık, toplumun duygusal motifini istismar ederek olayı Emevi düşmanlığıyla halletmeye çalışmaktadırlar. Amaçları Emevi düşmanlığından hareketle, Kur'an'ı esas alan bir yaşamı değil, ayetlerin anlamları üzerinde oynamalar yaparak, Demokratik, layık, kapitalist bir anlayışın İslam olduğunu kabul ettirmektir. Aynı durumun benzeri sosyalizmin uygulandığı diğer Müslüman ülkelerde de vardır. Gerçi bugün bizim ülkemizde de var. Sosyalist Müslümanlar diye çıktılar. Onlar da Emevi düşmanlığından bahsederek aynı şeyi yapıyorlar. Zaten özellikle rufai tarikatlarının yapılanmalarında layık, kapitalist, sol, milliyetçi akımlar içlerinde kolları olarak yani farklı fraksiyonlar olarak göstermiştir kendini. Ben 70'li yıllarda her üç grupla da karşı karşıya geldim. Rufai tarikatlarından CHP'liler, MHP'liler ve de kapitalistlerle, liberallerle karşı karşıya geldim. Hepsi de Rufai tarikatından. Ve özellikle bu Rufai tarikatı ve Bektaşi tarikatı aynı mantıkla İslam'ın kurallarını bireysel yaşamda uygulamayı kaldırmak, siyasi planda ise İslam'ın kurallarıyla yönetilen bir devlet modelinin dışında, layık kapitalist bir devlet modelini öne çıkarmak olarak düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Batının dinsel reformist hareketlerinden etkilenen bu gruplar, İslam içinde layık, humanist bir reformu dolaylı olarak iddia edenler, Müslümanların tarihinde ilk köklü imparatorluk haline gelme ve Müslümanların dünyaya yayılması Emevi döneminde olduğu için Emevi düşmanlığı gündemlerini meşgul etmektedir. Yani işin sırrı buradadır. Çünkü Müslümanlar Peygamberin Medine'de kurduğu devletin arkasından o vefat edince, yani Resulümüz vefat edince biliyorsunuz karışıklıklar dönemi, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali devirleri karışıklıklar devri yaşandıktan sonra devir Emevi devrine gelince üç kıtaya birden yayılan bir imparatorluk görüyoruz Emevileri 89 yıl içerisinde. İşte bu görüntü onları ürkütüyor. Belki de bugün böyle bir girişim, Onların tarafından Müslümanların İslam özünde yeniden dünyaya hakim olma şansına karşılık Batılıların özellikle yönettiği engel hareketinden ibarettir. Çünkü Emevi düşmanlığıyla olayı değerlendirenlere baktığımızda onların Müslümanların Kur'an'ı esas alan devlet yönetimiyle ciddi sorunları vardır. Böylece Müslümanlar peygamberin kurduğu devletle gelişen bir İslam gelişen bir Müslümanların devlet modelini, imparatorluğunu gündeme getirdikleri zaman önlerine bir tarih çıkacak örnek olarak. Bu örneklikteki tarihi Resul dönemi, hilafet dönemi, Emevi dönemi diyecek. Emevi dönemi kırdığı anda diğer dönemler on par etmeyecek. Yani temel bitirilmiş olacak. Esas niyetinin bu olduğunu görüyorum. İşin gerçeğinde Ehli Şah'da, Ehli Sünnet'te Emevilerden bağımsız olarak gelişmişler. Emevilerle Sürekli her konuda çatışan ayet anlayışına, din anlayışına sahiptirler. Bu nedenle Ehli Şah ve Ehl-i Sünnet'in hadis hukuk olarak kayıt altına aldığı din, Emevi din anlayışını ve hukukunu yansıtmaz. Aynı şekilde yaşanan dine ait hayat hikayeleri ortadadır. Ehl-i Sünnet'in, Ehl imamları sayılan imamlarının yaşadıkları hayat Emevilerden ayrıdır, siyasi tutumları onlara karşıttır. Genelde Abbasi dönemlerinde etkili olan Ehl-i Sünnet'in din anlayışı, din hukuku Abbasi kaynaklıdır. Yani bugün sizin karşınızda yaşanan bir din varsa Ehl-i Sünnet diye bilinen, bu Abbasi'nin din anlayışıdır. Abbasiler döneminde Ehl-i Şia ile Abbasiler arasında ciddi siyasi mücadele olmamıştır o dönemlerde. Emevilere karşı düşmanlıkta birleşmişler, Emevileri yıkmışlar ve Abbasilerde ciddi bir karşılık olmamışlardır ve bugün ülkemize de hakim olan Türklerin de o dönemlerde Emevi döneminde Müslüman olup da Abbasilerle birleşip Emevilerin yıkılmasında etken olmasının neticesinde Abbasi anlayışıyla Türklerin din anlayışı, Türklerin uzantısı olan Osmanlı ve Selçuklu devletlerinin din anlayışı uyuşmaktadır. Abbasi din anlayışıyla. Mezhep ekollerinin tarihine dikkat edersek Abbasiler devrinde Ehli Şia ile Ehli Sünnet arasındaki çekişmeler ilim üzerindedir. Emevi dönemine baktığımız zaman bu çekişme din üzerinde değildir sadece. Bu çekişme aynı zamanda bir siyasi mücadele, bir iktidar mücadelesidir. Ama Abbasiler dönemine geldiği zaman, Abbasiler döneminde konu siyasi mücadeleden çok, çünkü Emevilerin yıkılması anında birlikte hareket etmişlerdir, siyasi mücadeleden çok ilim üzerinde tartışma başlamıştır. Devir Osmanlı dönemine geldiğinde ise Yavuz Sultan Selim'e kadar İran ile savaş yoktur. Yavuz ile Şah İsmail arasındaki savaş ise Ehli Sünnet ile Ehli Şah arasında savaş değildir. İki Türk kökenli devlet adamının iktidar mücadelesidir. Şah İsmail de Türktür, Yavuz da Türktür. İki Türk dünya hükümdarlığı için yola çıkmışlardır. Şah İsmail İran'ı fethetmiştir. O fethetten sonra Osmanlı'ya yönelmiştir. Osmanlı'yı da yıkıp dünya imparatoru olmak istemektedir. Bu anlayışla ortaya çıkan bir savaş vardı ve bunun Sünni savaşıyla ile veya Caferi Savaşı ile bir alakası yoktur. Bu gerçeği bilen Alevi toplumlarının bu savaştan din çıkarmaları ise tamamen olayları saptırmaktan ibarettir. Alevi Bektaşi toplumlarının tarihe bakışı ne yazık ki saptırıcı, duygusal ve kincidir. Yıllarca Osmanlı'ya hizmet eden ve Osmanlı ordusunun eğitimini üstlenen Bektaşi tarikatları, bakın olayın bir de o yönü vardır, yıllarca Yeniçeri Ocakları'nı kim yönetmiştir, kim Yeniçeri Ocakları'ndaki askerlerin dinsel gelişimini, dini gelişimini, dini öğretimini, üstlenen Osmanlı'nın emriyle, o günkü padişahların emriyle Bektaşilerdir ve Bektaşi tarikatları, Bektaşi dedeleri Osmanlı Yeniçerilerini ne yapmıştır, eğitmiştir, dini anlayışları o şekildedir Bektaşilerin ve Osmanlı Yeniçerilerinin. Bu savaşta Yeniçeriler de kullanılmış ve diğer askerler de kullanılmıştır ve bu kullanılan askerler ile yapılan savaşın arkasından ortaya çıkan olaylarda Alevi ve Bektaşiler kasıtlı bir şekilde olayı saptırmaktadır. Buradan şu çıkmaktadır. Osmanlı Alevilere ve Bektaşilere hangi zulmü yaptıysa örneğin sayılan bu zulmün altında ne vardır? Osmanlı askeri düzenine egemen olan Bektaşi tedirilerinin de ortaklığı vardır. Bunu gizlemektedirler. Dikkatini çekiyorum. Osmanlı döneminde çeşitli nedenlerle işte Arabistan'da çıkan isyanlar, Anadolu'da çıkan isyanlar, Nedeniyle Osmanlı mezhepleri kendine göre dizayn ederken hak mezhepler dörttür, beşincisi Cafer'liktir demiştir. Bu hüküm bugün Müslümanların arasındaki, toplumdaki, kültürdeki bu hüküm Osmanlı'nın hükmüdür. Daha önce verilen bir hüküm değildir. Yani daha önce işte mezhep ekolleri vardır, bu ekoller arasında tartışmalar vardır, bu tartışmaları bir heyet toplanmıştır, bu heyet bir karar vermiştir de şunlar hak mezheptir, şunlar işte batıldır dememiştir. Hak mezhepler dörttür, beşincisi caferiliktir diyen Osmanlı hanedanlığıdır. Bunu dedirten, metreselerini de dedirten, bu hükmü verdirten, bunu dilden dile dolaşılan Osmanlı yönetimleridir. Onlar böyle derken, caferiliği beşinci mezhep kabul ederken, Aleviliği şah İsmail dönemindeki savaştaki ihanetlerinden dolayı yerin dibine batırmışlar ve böylece bu hayat bugüne kadar gelmiştir. Bugünün din anlayışı, yaşayış biçimi Osmanlı'nın din anlayışı yaşayış biçimidir. Nereden geliyor? Abbasi'den, Selçuklu'dan ve Osmanlı'dan. Bugün eğer şu toplumda, içinde yaşadığımız toplumda sadece Hanefiler olarak değil, Şafiler olarak olsun, diğer Ortadoğu bölgesine egemen olan düşünce yapısı olsun. Osmanlı döneminin düşünce yapısına aittir. Osmanlı'nın son dönemlerinde meydana gelen kavgalarda Medine ehli veya Hicaz ehli veya Yemen ehli Osmanlı'ya kaldırınca oradakilere Vahabi isyanları denmiştir. Bu Vahabi isyanlarının ortaya koyduğu din anlayışı Osmanlı'dan sapmıştır. Bu Osmanlı'dan sapışın arkasından da yıllarca Osmanlıyla Yemen bölgesi, Hicaz bölgesi savaş yapmıştır. Orta Doğu bölgesinde ise o Yemen'deki anlayışların dışında, Hicaz bölgesindeki anlayışların dışında Osmanlı'nın din anlayışı egemen olarak devam etmektedir. Bugünün din anlayışı, hayat biçimi, Osmanlı din anlayışı, yaşayış biçimi olarak geldi demiştik. Aslında ehli şia ile ehli sünnet anlayışı yaşam biçimi arasında çok farklı değildir. Hem inanç olarak da hem yaşam biçimi olarak da. Mezhep imamlarının otoritesi her iki ekolde mevcuttur. Mezhepçilik başladığı andan itibaren her iki mezhepte de önce mezhep imamlarının otoritesi kesindir. Orada ayetullahlar, burada Mezhep imamları kesin otoritedir. Her iki tarafta da mezhep imamları tartışılmaz, sorgulanmaz. Onların dediği dindir. Mezhep tabilerinin mezhep imamlarına bakışı tevhid açısından aynıdır. Din kurallarının topluma yansımasında ise ufak tefek farklılıklar vardır. Bugün namaz kılmak, oruç tutmak istemeyen layıkların uydurduğu gibi ne namaz ne de oruç emevilerin mirası değil, emevilere düşman olarak gelişen iki ekolün yaşamından gelen kurallardır. Bu kurallarda ayetlere dayanır. Ehli sünnet, ehli şah, namaz, oruç, zekat gibi emirlerin özünü saptırarak olayı şekle dönüştürmüş iddia edilebilir. Ama ikisinin de hıkıhı görüşü aynıdır. Değişen bir şey yoktur. Günümüzde İslam adına konuştuğunu söyleyen bazı kişiler, demokratik layık anlayışı İslam'a uygun düzen olarak göstermeye çalışıyorlar. Bireysel yaşamlarında namaz, oruç, zekat, tesettür gibi hükümleri uygulamak istemiyorlar. Batı'nın yaşam biçimini yaşayarak Müslüman kalmak istiyorlar. Bu nedenle salat, oruç, zekat, tesettür ayetlerine Yahudiler gibi farklı anlamlar vererek saptırıyorlar. Namazsız, oruçsuz, zekatsız, tesettürsüz bir yaşamı kusuyorlar. İddialarını güçlendirmek için de bu tür yaşamların Yahudi kaynaklı olduğunu söylerken bugüne gelen dinsel yaşam biçiminin Emeviler devrinde oluştuğunu iddia ediyorlar. Tarihi gerçek ise onların bu iddialarının reddidir. Tarih Onların iddialarını reddedince, çelişkilerini ortaya koyunca bu sefer tarihi de inkar ediyorlar. Biz o tarihe inanmıyoruz diyorlar. İlginç değil mi? Din konusuna gelince tarihi inkar edenler, iddialarını ispata gelince tarihi kabul ederek Emevileri işaret ediyorlar. Madem ki tarih reddedilecek, o zaman niye Emevi'yi işaret ediyorsun ki? Yani saptırma konularında bugünkü... Anlayışı getiren, dini anlayışı getiren saptırma konularında saptıranlar Emeviler derken tarihe sarılıyorlar. Hayır böyle olmamıştır, siz tarihi yanlış okuyorsunuz diye tarihi kayıtları gösterdiğiniz, biz onları inkar ediyoruz diyorlar. Çok ilginçtir yani. Muhaddisler yani bugün eli Sünnet diye bilinen bilgilerin temelini teşkil eden, hadislerin günümüze kadar gelmesine katkıyı veren hadis ilim adamları üçe ayrıdır. Ehl-i hadis alimleri. Ehli hadis alimleri ehli beyt kavramında elden ele el vererek olayı bugüne kadar intikal ettirmişlerdir. Yani onların hadis alimlerinin tarihine baktığımız zaman Ali'den başlar öyle Ali çocukları, arkasından onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları böylece el el el, el vererek bir kaynak oluşturmuşlardır. Bu alimler genelde hadisçi olarak bilinmezler. Hadis ve fıkıh birlikte yürütürler. Mesela El-Şinra'nın o imamet dönemlerine baktığın zaman onlar ne hadisçi olarak bilinir ne de faki olarak bilinir ama onlar imamdırlar. Onlar her ikisini birlikte yürütmüşlerdir. Ali'den sonra Ali'nin çocuklarından hareketle üretilen imamet zinciri ve son imamın kayboluşundan sonra olay Ali'nin çocuklarının dışına çıkmış, ayetullahlara kalmıştır. Tarihi kayıtlar, Ehl-i şia alimlerinin bilgileri kaydetme, nakilleri kayda geçirme açısından Ehl-i Sünnet'in kaynaklarından daha sağlam olduğunu söyler tarihi araştırmalarda bazı araştırıcılar. Ehl-i Sünnet'in fakih imamlarından sayılan İmam Malik iyi bir hadisçi, hadis derlecisi olduğu muhatta isimli hadis kitabını kendisinin yazdığı ifade edilir. İmam Ebu Hanife ise fıkhına, Kaynak olarak hadis nakletmiş ama ne fıkıh ne de hadis konusunda hiçbir kitap yazmamıştır. Ebu Hanef adına piyasada olan bütün kitaplar talebelerinin hocaları adına yazdıkları kitaplardan oluştuğu tarihi gerçekler içerisinde yazılır. Yani İmam Muhammed, İmam Ahmet ve Ebu Yusuf'un hocamızdan duyduklarımız mantığında oluşturdukları kitaplar olduğu söylenir, iddia edilir. Bunların da ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu bilinmez. İmam Şafi'nin kendisine ait eserleri vardır. Aynı şekilde İmam Ahmed Hanbel'in de eserleri olduğu rivayet edilir. Kutubü'sitte diye bilinen 6 hadis alimi bugün el Sünnet ekolünün temel hadis kitapları sayılmaktadır. Onun için bu imamların yaşam notlarına bir bakalım, tarihsel notlarına. İmam Buhari 810-870. İmam Ebu Müslim 821-875. İmam Tirmizi 824-892. İmam Nesai 829-915. İmam İbn Mace 824-887. Ebu Davud 8, 17, 889 yılları arasında yaşamışlardır. Görüldüğü gibi bu alimlerin 750 yılında yıkılan Emevilerle hiçbir ilgisi yoktur. Bu alimler 750 ile 1258 yılları arasında Müslümanlara egemen olan Abbasiler döneminde doğmuşlar, yaşamışlar ve ilimlerini ortaya koymuşlardır, çalışmalarını ortaya koymuşlardır. Devirlerinde din kültürü hadislere dayanmaktadır, Kur'an'a değil, dikkatinizi çekiyoruz. Onların hayat hikayelerini okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz. Devrimizde din kültürü Kur'an'a değil hadislere dayanıyordu. Bu nedenle din kültürünü oluşturan hadisler üzerinde araştırma yapma yoluna gittik derler. Onlarda ortada hadis diye dolaşan birçok rivayetin Kur'an'la çeliştiğini görerek iyi bir incelemenin gerekliliğine inanmışlar. Yaklaşık 2 milyona yakın hadis diye derlediklerini toplu olarak söylüyorum. Yani bütün imamların derledikleri 2 milyona yakın hadis diye derlediklerini ürettikleri kıstaslara göre, metotlara göre analiz etmişler. Mükerrerleriyle birlikte kitaplarına ortalama 7000 civarında hadis almışlardır. Yani bugün altı hadis kitabının içerisinde mükerrerlerini kaldırırsanız ortalama 7000 bütünün de altısında toplamda 7000 civarında hadis vardır. Hadis alimlerinin kitapları özetlenip kabul ettikleri mükerrer hadisler tekleştirildiğinde ortada 7000 civarında hadis kalmaz. Biraz daha özetlenir. Din kültürü üzerine ilim yapanların artık bu tür çalışmaları günümüz teknolojisini kullanarak yapmaları gerekebilir. Bir tarih araştırmacısı olarak ortaya çıkıp biz bu gelen bilgileri analiz edebiliriz diyebilirler. 2 milyon hadis terlemesinden 7000 bin hadisi kabul eden bu zatlar devrin en büyük hadis inkarcılarıdır. Dikkatinizi Yani bu sayılan bütün imamlar, muhaddisler devrinde hadis inkarcısı olarak bilinirler. Çünkü 2 milyona yakın hadis derlemişler, bunların hepsi yalan deyip kendi kıstaslarına göre silmişler ve kendi kıstaslarına göre kitaplarına bunlar belki diye almışlar. Belki, dikkatini çekiyorum. Hepsini Resulullah mutlaka söyledi diye de almışlar. Bu kitaplarda yazılan hadisler Resulullah'ın söylediği iddia edilen rivayetlerden, kıstaslardan geçen rivayetlerdir. Onların kıstaslarında daha sonraki muhaddisler kendilerine göre bazı kıstaslar oluşturmuşlar. Bu kıstaslardan kütübistiriki hadislerin de yarısına yakını geçmemiştir. Daha sonraki muhaddisler tarafından. Bu zatlar devrinde en büyük hadis inkarcılardır. Kime göre? Elbette o dönemin fakihlerine, diğer hadis nakilcilerine göre. Onlar günümüzde hadis inkarcısı bilinen kişilerden daha radikal, daha net kararlarla 1.993.000 hadis inkar etmişlerdir. Yani Buhari, Müslim... Tirmizi, Neseyi, Mace, Ebu Davud bu şahıslar toplamda 1.993.000 hadisi inkar ederek ne yapmışlardır? Bugünkü insanlardan daha radikal davranmışlardır. Yani demişlerdir ki sizin Allah Resulü'nden hadis diye naklettiklerinizin 1.993.000 tanesi yalandır, uydurmadır, sapıklıktır demişlerdir. Aslında onların bu gayreti Emevi döneminden gelen bilgi kirliliğine karşı yaptıkları bir temizlik hareketidir. Dikkatli düşünün. Bu hadisler nereden geldi? Bu hadisler Emevi döneminden geldi. Abbasiler iktidarı aldıktan sonra fetihlerle uğraşırken toplumu kendi haline bıraktı. Emeviler döneminden gelen bu bilgilerin üstüne de Abbasilerin Emevi karşıtlığını oluşturmak için ürettikleri birçok hadis vardı. Emevilerle alakalı onların aleyhine Emevi taraftarları da kendilerini koruyan diğerlerini reddeden bir sürü hadis ürettiler. Peygamberden devam ettirdiler rüya. Her iki tarafta bir sürü yalan uydurdu. Emevilerin taraftarlarının uydurduğu yalanlar Abbasilerin taraftarlarının uydurduğu yalanlar ve bu insanlar ortaya çıktı ve dediler ki biz bu pilgi kirliliğine karşılık bir temizlik harekatı yapacağız. Bu harekatte topladıkları 2 milyon hadisten 1 milyon 993 binini yalan deyip Sildiler. Kur'an üzerine tartışmalar, önceki dönemlerde tamamlanmış. Abbasler döneminde bütün tartışmalar hadis üzerinde yoğunlaşmıştır. Tartışmalar döneminde hemen her grup, ekol kendine hadis uydurarak toplumda güç kazanmaya çalışmıştır. Hadis alimi diye bilinen bu kişiler kendi zamanlarından önce oluşan bu kirli, samimiyetle gayretli çalışmalarıyla yönelmişler. Hayatlarının en büyük hizmetini toptan red ederek değil, bizim bugünkü gibi, tarihi yaşanmışları esas olarak çalışmalarını sürdürmüşler. Tarihin kirliğini kendilerine göre analiz ederek temizlemişlerdir. Elbette yaptıkları çalışmalar tam değildir. Eksiklidir, kusurlu olur. Çünkü o kadar kirliliğin içerisinde insanların kendilerinin de bile temiz durması zordur. Onun için onların yaptıkları çalışmaların yüzde yüz doğru olduğunu kabul etmek zordur. Çünkü onlar da insandır. Ancak onların verdiği hizmetin milyonda birini dahi veremeyen günümüzün ucuz kahramanları onları anlamamıştır. Onlar hiçbir zaman kitaplarına aldığı hadisler için Mutlaka Rasul böyle diyor dememişti. Aksine Rasul'den gelen haberler içinde kurallarımıza göre yalan olduğunu tespit edemediğimiz cevayetler bunlardır diye almışlardır. Onların çalışmalarının mantığı geçmişten gelenleri toptan kabul, toptan red değil. Kurallara göre red mantığıdır. Bunun nedeni gelen bilgilerde birçok yalanın olduğunun farkında olmaları ancak bilgiler içinde doğrularında olabileceğidir. Koydukları kurallara göre toplumun hadis diye kabul ettiklerinin birçoğunu reddedince hadis inkarcısı olarak suçlanmışlar, kafir sapık ilan etmişlerdir. Yani siz bugünkü toplumun onlara böyle kutsiyet vererek baktığına, onları çok sevdiğine, saydığına, baktığına, bu şekilde onlara büyük bir hayranlık duyduğuna bakmayın. Onlar zamanında... Bugünkü hadis inkarcıları gibi hadis inkarcısı olarak kabul edilmişler, kafir sapık ilan edilmişlerdir. Onlar bunun, bu suçlanmanın altında bunları yapmışlardır. Hayatlarının gerçeği hadis diye bilinenlerin inkarcısı olduklarıdır, onların gerçeği. Onlar olayları değerlendirirken ucuz kahramanlık yaparak toplan inkarcılık yapmamışlar, ellerini, kollarını sıvayarak kendilerine göre, zamanlarının şartlarında en iyi bir araştırma yapmayı amaçlayarak ortaya bir eser çıkarmışlardır. Ehli sünnetin alimleri olarak bilinen hadis alimleriyle, fakih alimlerinin ortak özelliği, Emevi dininin kabulü değil, aksine Emeviler devrinde oluşan kirliliklerin temizliğidir. Hal böyleyken, onların Emevi dinini günümüze getirenler olarak kabulü, hem tarihe hem kişiliklerine haksız olarak yapılmış bir suçlamadan ibarettir. Bu suçlamalarla yeni bir tarih üretilmiştir. Üretilen tarih yalandır, yalan olarak ürettikleri tarihin, İddiaların hadis uyduranlardan farkı yoktur. Yani şunu söylemek istiyorum. Bugün bu tür iddialarla ortaya çıkanlar da aslında kendileri aynı hadis uydurmacılar gibi yalan bir tarih uydurup, bütün kabahatı emevilere atıp, bu atıştaki mantıkları, bilgileri, düşünceleri oluşturup yeni bir uydurma yapmaktadırlar. Bu açıdan onların hadis uydurmacılarından hiçbir farkı kalmamıştır. Çünkü hadis uyduranlar da önce bir şeylere inanmışlar, bir şeylerin tarafı olmuşlar, sonra iddialarına güç kazandırmak için hadis uydurmuşlardır. Günümüz hadis inkarcıları da aynı şeyi yapmaktadırlar. Önce bir şeylere inanıyorlar, bir şeyleri kabul ediyorlar, sonra kendilerine kaynak üretme yoluna gidiyorlar. İşte bugün sözlük üretmek gayretlerine gittikleri gibi. Bir bakıyorsunuz, yok işte Kur'an'daki şu kelime şu anlama geliyor, yok bu anlama geliyor, yok şu anlama geliyor diye yeni bir sözlük üretiyorlar. Halbuki tarihten gelen, kaynaklardan gelen hiçbir sözlükte onların dediklerini belgeleyecek hiçbir şey yok. Bu nedenle önce inkar ediyorlar geçmişi. Sonra kendi kafalarından bir sözlük yazıyorlar. Hem de mesela Arap olmadığı halde Arapça sözlük yazıyor Örnek. diyor ki, Arapça'da bu kelime şu anlama gelir diyor. Ya sen her şeyden önce Türksün yani, Arap'ta değilsin. Arapçayı da bilmiyorsun, tarihini de bilmiyorsun, o tarihi de zaten inkar etmişsin. Sonra kafana göre bir dil uyduruyorsun yani. Bir gün birine öyle diyor, kaynağın ne? Kaynağın ne? Ama işte Kur'an. Ya Kur'an'ın zaten Kur'an değil kaynak senin. Sen Kur'an'daki bu kelimeye bir anlam veriyorsun. Kaynağını Kur'an gösteremezsin. Kur'an'daki geçen bir kelimeye Kur'an kaynak diyemezsin. Kur'an o kelimenin kaynağı. Ama o kelimenin anlamının bu olduğuna dair kaynağın ne? Onu söyle bana. Aynı papağan gibi tekrar ediyor. Sızır yapıyor. Kur'an dedik ya diyor. İnanmıyor musun diye. Böyle duygusal motif yapma. Ben sana kaynak soruyorum. Ne yaparsın? Ben bir kelimenin anlamını soruyorsam dersin ki filanca kaynakta, filanca sözlüğe göre, filanca lügat çalışmasına göre, filanca bilmem neye göre veya işte dilin yapısıyla alakalı filolojik çalışmalar neticesinde Arap dilinde bu kelimenin anlamının bu olduğu filanca üniversitenin çalışmalarında veya filanca kurumun çalışmalarında tespit edilmiştir dersin. Diyebiliyor musun? Hayır. Kafandan uyduruyorsun işte bitti. Başka bir şey yok. İnkar ettikleri tarihe karşı yeni bir tarih oluşturarak Kur'an'dan başka gelen bütün bilgilere uydurmadır derler. Peki neye göre, hangi bilgiye göre? Sorgusunda tarihsel bilgi söylerler. Peki söyledikleri tarihsel bilgi doğru mudur? Elbette hayır. Peki madem tarihsel bilgiler reddedecekler, niçin yeni bir tarihsel bilgi üretmektedirler? İşte bu sorunun cevabı boşluktadır ve işin asıl da burada yatmaktadır. Bu niçinin altındadır. Günümüzde İslam adına hareket ettiğini söyleyen kesimler ciddi bir araştırma yerine ya toptan her şeyi kabul ya toptan her şeyi red ya bilgisizce cahilce suçlamalar ya da ucuz kahramanlıklar peşindeler. Bu nedenle geçmişin fakihleri, hadis alimleri günümüzün insanlarına göre hayatları incelenirse çok daha değerlidir. Onlar gerçeği yakalamak için ellerindeki imkanları en iyi şekilde kullanmışlardır. Siyasi olaylarda özellikle Sayılan ilim adamları haksızlıklara karşı çıkmışlar ancak onlara bağlı olduğunu söyleyen bazıları ise dönemlerindeki düzenlerin kuklası olmuşlardır. Bağlı olanların durumu onları ilgilendirmemektedir. İslam dininin kültürüne ilişkin gelen bilgiler, tarihi kayıtlar, belge ve rivayet esasına dayalıdır demiştik. Geçen bölümde, ondan önceki bölümlerde. Rivayet kültürüne dayalı olarak gelen Kur'an, Resulün vefatından hemen sonra kitaplaşarak, Olay çözülmüş, Rasulün ve Müslümanların yaşamlarından gelen bilgiler ise hadisler, siyerler olarak 200 yıl sonra kitaplara geçmiştir. Ancak büyük çaplı kitaplara geçmeden önce kişilerin yazdığı küçük çaplı risaleler vardır. Bu risalelerin bazılarının kütüphanelerde olduğu söylenir. Müslümanların geçmişteki bu gayretli çalışmaları Yahudi ve Hristiyanlardan farkını oluşturmaktadır. Günümüzdeki Müslümanların en büyük sorunu bilgiyi duygusal mezhepçi tutumlardan çıkarıp gerçeği yakalamak için daha ciddi çalışmalar yapmalarıdır. Halbuki günümüzün teknolojisini de kullanarak yapılacak çalışmalar eminim Müslümanların dünyaya her açıdan yeniden hakimiyetini sağlayacaktır. Ancak bugün duygusal tutumlar nedeniyle Müslümanlar birbirini karalamak, birbirine düşmanlık etmekle meşgul Üstelik toplumlarını da Müslüman olmayanlara bağlı kişiler yönetmek Halbuki her topluma düşen onurluca kimseye boyun eğmeyen yöneticilere sahip olma onurluluğudur diyerek bugünkü konuşmayı burada bitiriyorum.